Onlara da Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Bazı insanlar ya Rasulullah, kıyamet gününde biz Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Rasulullah, ayın 14. gecesi görmeye mani olucu hiçbir bulut yokken kamerde şek ve ihtilaf eder misiniz dedi. Tabiiler hayır ya Rasulullah dediler. Rasulullah tekrar ya görmeye mani olucu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 Sen bu hal üzere ölecek olursan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere olmayarak ölmüş olacaksın. 52. Yedi kemik üzerine secde etmek babı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedi uzuv üzerine secde etmekte. Saçları ve elbiseyi toplamamakla emrolundu. O yedi uzuv alın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 Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükûünde ve secûdunda Sübhaneke Allahumme Rabbena ve bihamdike Allahumme mağfirli. Ey bizim Rabbimiz olan Allah seni her hal ve kuvvetimle değil, hamd ve layık olan tevfik ve hidayetinle sana mahsus olan ham ile tesbih ederim. Ya Allah bana mağfiret etmemeyi çokça yapardı.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 Muhammed İbni Amr ibn Halhala'dan, o da Muhammed İbni Amr ibn Ata'dan tahsis etti. Muhammed İbni Ata şöyle demiştir, peygamberin sahabelerinden bir takım zevat ile beraber oturuyorken, peygamberin namazını konuştuk. Ebu Humaid Es Saidi şöyle dedi, Resulullah'ın namazını en iyi belleyenimiz ben idim. Ben onu görürdüm ki,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 bana Talib oğullarının azatlısı olan Abdurrahman İbni Hürmüz tahsis etti. Ve Zuhri, bir kere de Rabia İbnül Haris İbnül Abdülmuttalip'in azatlısı diye söyledi. Ki bu iki nispet arasında münafat yoktur. Evet i Şenure'de Abdülmenaf oğullarının haliflerin, haliflerinden olan Abdullah İbni Buhayne,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 Bulunduğu zaman oturduğu yerden iki secde yaptı. 67. Sonuncu oturuşta teşebbüt okumak baban. Abdullah i̇bn Mesud şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldığımız vakitlerde Esselamu ala cibriyle ve ile ve Mika'iyle es, ve Esselamu ala Fulan'ın ve Fulan'ın Cibril ve selam olsun Fulan ve Fulan meleklere de selam olsun derdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü de şöyle buyurdu. Selam Allah'ın kendisidir. Her Herhanginiz namaz kıldığında Et ve selavatü ve tayyibat Es selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve belekâtu Es aleyna ve ala ibadillahi s -salahin. Tahiyyatlar Allah'a dönücüdür ve ona mahsustur. Selavat Allah içindir. Tayyibat da ona mahsustur ey peygamber.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 Yine aynı sınetle İbni Abbas ben bu sese işitir işitmez bununla yani zikir sesinin yükselmesiyle insanların namazdan çıktıklarını bilirdim demiştir. Bize Ali İbn Abdullah haber verip şöyle dedi. Bize Sufyan İbn Uyay'la tahtis edip şöyle dedi. Bize Amr İbn İdinar tahtis edip şöyle dedi. Bize Ebu Mabet İbn Abbas'tan haber verdi. İbn Abbas radıyallahu anh ben Peygamber Sallallahu aleyhi vesselam'ın namaza bitirdiğini tek birden anladım demiştir Ali İbnül medeni dedi ki bize Sufyan Amr'dan tahsis etti Amr İbni Diler Ebu mubet İbni Abbas'ın azadlı kölelerinden en doğru sö sözlüsüdür demiştir Ali İbnül medeni Ebu mummedin ismi Nafiz'dir dedi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 Kara'da bizim arkamızda saf olduk. Resulullah bize iki rekat namaz kaldırdı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da süretsiz olarak namaz kıldığı sırada olarak namaz kıldırdığı sırada dişi bir merkebe binerek karşıdan geldim. Ben o zaman bulu yaşına yaklaşmıştım. Saflardan birinin önünden geçtim. Merkebe otlasın diye salıverdim.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 Resulullah ve birlikte namaz kılmış olan erkekler Allah'ın gelediği kadar dururlar. Yani duracaklara kadar dururlar. Resulullah kalktığı vakitte erkekler de kalkardı. Bize Abdullah İbni Meslem'e Malik'ten tahsis etti. Ve yine Abdullah İbni Yusuf tahsis edip şöyle dedi. Bize Malik Yahya İbni Said'den, o da Abdullah kızı Mesle'ne amreden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 Geriden bir çocuğun ağladığını duyunca anasını meşakkat ve zahmet getirmeyeyim diye namazı kısa keselim buyurdu. Bize Malik Yahya İbni Said'den, o da Abdurrahman İbni Amre'den, o da Ayşe'den haber verdi. Ayşe Radiyallahu Han, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı şimdiki kadınların ihtas ettikleri fazla süslenme gibi şeylere erişmiş olsaydı İsrailoğulları kadınlarının dışarıya çıkmalarından yahut meçide gitmekten, men olundukları gibi bu kadınları da men ederdi demiştir. Yahya İbni Saad dedi ki ben Amre'ye İsrailoğulları kadınlarının men mi olmuşlar dedim. Amre evet men olmuşlardır dedi. 82 Kadınların, erkeklerin gerisinde namaz kılmaları bağlı. Ummu Seleme şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namazdan selam verdiğinde selamını tamamladığı anda kadınlar hemen kalkar Resulullah kendisi ayağa kalkmazdan evvel oturduğu yerde biraz beklerdi. İbn Şihab ez-Zuhri öyle düşünürdüm ki Allah en iyi bilendir. Resulullah'ın bu beklemesi kadınların erkeklerin kendilerini yetişmelerinden evvel savaşıp gitmeler içindir demiştir. Enes İbn Malik radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem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 Mamer İbn-i Raşid'den, o da Ez-Zuhri'den, o da Abdullah i̇bn Umer'in Ömer'in oğlu Salim'den, o da babasından tatlısı etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Herhangi birinizin karısı, izin istediğinde sakın kadını men etmesin.'' buyurmuştur.